Perşembe sabahından günaydın. Bugünün ilk kampanyası için şimdi İzmir'deyiz. Başkent Üniversitesi İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi kampanyanın sahibi. Diyorlar ki sağlığımızın başkentini geri istiyoruz. Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi 10 Mart 1998 tarihinde YÖK'ün kararıyla mevzuata uygun olarak kurulmuş ve çalışmalarını bugüne kadar başarıyla sürdürmüştür. Yasadan doğan yetki ve izinlere bağlı olarak kamu hizmeti vermektedir. Verilen hizmet tamamen yasaldır. 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 15.30 itibariyle YÖK'ün 4.30'da Kasım 2015 günlüğü semt poliklinikleri ile ilgili kararlarına dayanılarak İzmir Valiliğinin oluru ve İl Sağlık Müdürlüğü birimleri tarafından Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde alındı. Hasta kabul faaliyeti ani bir kararla durdurulmuş bulunmaktadır. Kamuda istikrar ve hizmetin sürekliliği ilkesiyle bağdaşmayan bu uygulamanın bir an önce durdurulmasını ve yıllardır binlerce hastaya şifa olan bu kurumda sağlık hizmeti verilmeye devam edilmesini arzu ediyoruz, diyor Merkez Change.org'da Sağlık Bakanlığı YÖK ve Başbakanlığa hitaben başlattıkları bu kampanyada. Ve şimdi İzmir'den sonra Eskişehir'deyiz. Kampanyanın muhatabı Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. kampanya imzalayan 2500 kişi Ersen'den tramvayların 24 saat ulaşım sağlamasını istiyor. Eskişehir'de saat 24'ten sonra herhangi bir toplu taşıma aracı ulaşım sağlamıyor. Eskişehir'de ulaşımın bel kemiği olan tramvaylar saat gece yarısı 12'den sonra yarım saatte bir çalışmaya devam ederse Öncelikle geceleri geç saatlere kadar çalışanlar açısından çok büyük bir kolaylık sağlanır. Kış günlerinde havaların çok soğuk olması, kar yağması, yolların buzlanması gibi trafikteki araçlar ve yayalar için çok ciddi tehlikeler olabiliyor. Gece geç saatte evine gidecek olanlar, otobüsü olup firmaların servislerini uzun süre bekleyenler, evine yürüyerek gidenler kış günlerinde zorluk yaşayabiliyor. Öğrenciler de unutmamak lazım ki tabii ki sınav zamanı kütüphanelerde de ders yapan kişiler var. Saat 12'den sonra kütüphaneden ayrılıyor ve gece geç saatlerde uyuya kalıyor. Tramvayların 24 saat çalışması Eskişehir'de yaşayan, çalışan, okuyan halk için çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Eskişehir'de gece 12'den sonra tramvay ulaşımının sağlanması için kampanyamıza desteğinizi eksik etmeyin diye umuyoruz demiş bu kampanyada. Neslihan Önder'in kampanyasıyla devam ediyoruz şimdi de Önder ırkçı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmesi yasaklansın dediği bir kampanya başlatmış. İslamofobik düşüncelerini dile getiren gelecek dönem ABD başkanlık seçimleri için kirli siyasetini başlatan Donald Trump'ın Türkiye'ye girişi yasaklansın, Müslümanların Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklanmalı diyen Trump'ın bu ahmakça açıklamalarını kınıyoruz. Buldukları her fırsatta Müslümanlara hedef gösteren bu şahısların nefret söylemlerine karşı bir hareket başlatılmasını umarak tepki göstermek adına bu kampanyayı imzalayın paylaşın demiş. Siz de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın Müslümanlar için yaptığı açıklamalardan sonra Türkiye'ye girişi yasaklanmasını istiyorsanız bir imza atabilirsiniz. Perşembe gününü tüm anne babaları ilgilendiren bir kampanyayla kapatıyoruz şimdi de. Kampanyanın sahibi Ayçe Özatalay. İlk öğretim okul servislerinde çocuk emniyet koltuğu mecburi olsun. 2 yaşındaki oğlum Efe bu sene anaokuluna başladı. Okulu evimize fazla uzak değil ama düzenimiz gereğince de sabah ve akşam servisle gidip geleceğini hayal etmiştik. Bu aklımıza pek yatmamakla beraber fazla bir seçeneğimiz olmadığından aklımıza takılan sorulara da nispeten iç rahatlatıcı yanıtlar aldığımızdan serviste gitmeye karar vermiştik. Çünkü aşağıdaki sorularımıza Alttaki yanıtlar gelmişti. Birinci sorumuz, çocuklar servisteki koltuklara nasıl oturuyorlar? Onların hareket etmeleri, ayağa kalkmaları nasıl önleniyor? Servisin verdiği cevap, abla ve abileriyle çocuklar servise iniş ve binişlerde teslim alınıyor ve yerlerine oturtuluyor. Peki kaza olmasına karşılık nasıl önlemler var? Koltuklarda güvenlik nasıl sağlanıyor? Servis koltukları özel koltuklar. Çocuklar bu koltuklara oturmaya bayılıyor. Hatta o kadar ki servise kayıtlı olmayan öğrenciler bir okul gezisine bu servislerle gittikten sonra hemen kayıt olmak istiyor. E tabi bir de servis abla ve abileri var diye yanıt vermişler. Bir diğer soru biz kaza olursa bu servis abla ve abilere güvenemeyiz hangi birine mukayyet olabilirler ki sonuçta? Sadece onlara değil aslen emniyet kemerlerine güveniyoruz diye yanıt vermiş servis. Peki yetkili kurumun açıkladığı fiyatların 2 katı ücret istiyorsunuz. Bunun nedenini araçlar özel, koltuklar özel, hizmet özel. Biz de söylenenlere güvendik ve servise verelim dedik diyor kampanyayı başlatan. Şöyle devam etmiş. Ben tam zamanlı çalışan bir anneyim. Eşim de serbest çalışan bir reklam fotoğrafçısı. O nedenle en ideal seçenek onu servise verip işe gitmek bizim için. İkimiz de Efe yaşındayken yuvaya başlamış ve servislerle okula gitmiş kişileriz. Çok büyük bir sorun olmaz. Mesafe kısa dedik ama tabii yukarıdaki şartlar söz konusu olduğunda. Fakat 2015 yılının Eylül ayında gördük ki ilk öğretim okul servişçiliğinde 70'li 80'li yıllardan bugüne değişen pek de bir şey olmamış. Zira çocuklar koca bir servis minütüsünde yetişkinlerin taktığı emniyet kemerlerini takmaktan başka seçenekleri olmadan Allah'a emanet seyahat etmeye devam ediyor. Şahsi arabalarımızda oto koltuğu şartı varken biz taksiye bile binmeye imtina ederken çocuklarla haftada 5 gün 2'şer kere bineceği serviste oto koltuğu yok. Ve işin kötüsü özürler kabahatlerden büyük, öneriler komik, en doğal hakkını soran bizlerse tuhaf karşılanıyoruz. Lafı uzatmayalım konuya hassas aileler servis kullanmıyor ya da çocuklar için özel oto koltuğu takılıyor. Bu sefer de çocuk kendine ayrıştırılmış hissediyor, oturmak istemiyor, kendi arabalarındakini sorguluyor, oturtulmuş disiplin ve alışkanlıklar yıpranıyor. Ama çözüm arayan, zihniyete savaş açan yok. Avrupa standartlarını, anlayış ve zihniyetini yakalamak bireysel çabalarla sınırlı kalmamalı. Haydi, sadece kendi kendimize yakınmakla kalmayalım. Sesimizi duyuralım ve ilk öğretim okul servislerine, oto koltuğu mecburiyetini el birliğiyle getirelim birlikten kuvvet doğar bir imza çok şeyi değiştirir teşekkürler diyor Özatalay change.org'da başlattığı bu kampanyasında emniyetli çocuk koltuklarının servislerde mecburi olması için